Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya bitkiler aliminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapıcı. Açık Radyo'nun 49. yayın döneminde programın yeni sezonuna başlamış bulunuyoruz. Botanitopya alimde tam bir yılı geride bıraktık. Bitkilerin dünya üzerindeki yolculuğuna... Macir ağacı, doğa bilimcilere, bilim hikayelerine, bitkilerin mitolojiyle, sanatla, gündelik yaşamla kesiştiği alanlara dair çok şey konuştuk, paylaştık. Tüm program destekçilerime, dinleyen, değerli görüşlerini ileten, katkı sağlayan herkese buradan tekrar gönülden teşekkür ediyorum. Açıkla dinleyisi gerçekten çok özel. Sesimin oralarda, bir yerlerde doğayı seven, ağacı, kurdu kuşu seven... Cana değer veren güzel insanlara ulaştığını biliyorum Bu da beni ayrıca çok mutlu ediyor Evet e, sevgili dinciler bu haftaki hikaye geçmeden önce Sosyal medya hesaplarımı hatırlatayım size e, Podcastlere Açık Radyo'nun web sitesi üzerine ulaşabiliyorsunuz Pottingtopia.gmail.com e, email adresim var e, Aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarım da var e, Hangi konuyu anlatıyorsam onu destekleyen görselleri ve Bazen linkleri de e, buralardan paylaşıyorum Evet, bugün size uzun zamandır izi sürülen ve tam 190 yıl sonra yeniden ortaya çıkan bir el yazmasını anlatacağım. İçinde bilimsel bilgi çizimlerinin olduğu mükemmel bir konumda nefis el yazılarıyla detaylı notları olan, resimlemeler olan kelimenin tam anlamıyla zarif bir kitap. İğneyle kuyu kazar gibi e, onlarca yıl süren bir araştırma sonucunda bulunmuş. E, 1800'lerde Küba'da yaşamış Amerikalı bir kadına ait Nancy Ann Kingsbury, Wollstonecraft. E, 1817'de kocası Charles'ın ölümünden sonra Küba eyaletindeki Adansas e, kentine taşınmış Nancy Ann. Ee, sağlık sorunları nedeniyle biraz burunda sıcak iklimden faydalanmak amacıyla buraya taşınmış ve burada adanın bitki yaşamını incelemeye başlamış. Ee, bir süre sonra 1820'lerin ortalarında tüm bu araştırmalarını Küba Adası'nın bitki ve meyvelerin örnekleri başlığıyla oldukça etkileyici ve e, geniş kapsamlı bir el yazmasını bir araya getirmiş. Ee, bu kitap sömürge dönemine ait Küba'nın Florası ile ilgili en kapsamlı çalışmalardan biri olarak kabul ediliyor. Ee, Küba bitkilerinin canlı renklerde çizimlerinin olduğu bu el yazmasının varlığı e, kimi yazılardan, e, söylencilerden anlaşıldığı kadarıyla biliniyormuş ama kitabın kendisinin nerede olduğu, e, bugüne kadar sağlam ulaşıp ulaşmadığı bilinmiyormuş. Ve 190 yıl sonra ee, onun izini süren ve bu parça parça bilgileri, bilgi kırıntılarını bir yere getiren bir araştırmacı sayesinde e, New York'ta e, Cornell Üniversitesi'nde olduğu ortaya çıkmış ve 1828 yılında e, ölümünden yaklaşık 200 yıl sonra Boston Wollstonecraft'ın bu nadide eseri dijital hale getirilmiş, yani en sonunda yayımlanabilmiş. Üniversitenin Nadir Eserler ve El Yazmaları koleksiyonlarında e, kütüphane bölümünde yer alıyor. E, Hattie Trust kütüphanesinin arşivine giren araştırmacılar kitabı kolaylıkla dijital olarak e, indirip okuyabiliyor. Linki de paylaşacağım sizin de e, Dileyen bilgisayarından sayfaları tek tek inceleyebilir. E, nasıl bir kitap bu? E, sıradan görünümlü aslında. Mermer desen bir karton kapağı var. Kapaktan sonra giriş sayfasında El yazısıyla Küba Adası'nın bitki ve meyvelerin örnekleri A.K. Wollstonecraft yazılmış selik bir yazı Çizimleri eşlik eden tarihler, tarihsel olaylar, şehirler ve kişisel gözlemler var 220 sayfalık İngilizce açıklamalar var içinde Yılın incelikli ve özenle hazırlanmış sayfalar Küba'nın bitkileri ayrıntılı olarak anlatılmış ve sol sayfada güzel bir el yazısıyla uzun uzun o bitkinin e, temel botanik özellikleri, ne zaman çiçeklendi, yaprağının rengi, hatta e, Küba'da, Halk tıbbında hangi hastalıkların tedavisinde kullanıldığı gibi bilgiler e, var. E, bilimsel kurallara sadık kalarak yapılmış resimler, e, habitatı, yaşam döngüleri e, ve üreme organlarının kesitleri birlikte gösterilmiş. Kimi preslenmiş bitki materyalleri de var, kurutulmuş örnekler de eklenmiş kitabı. Yani buradaki yazılarından birinde botanicçilere danışmadığını veya çalışmalarıyla ilgili herhangi bir yardım almadığını da yazıyor. E, bitki çizimlerinin olduğu 121 leva var. E, el yazmasında 24 görsel eksik olduğu sanılıyor ama kayıp olup olmadığı da net değil. E, yani bunları çizmemiş de olabilir. Peki neler var bitkiler arasında örneğin ee, hodan ailesine ait Amerikan tropiklerine özgü kırmızı kordesebestan ağacı var. E, Geiger tree İngilizcesi Türkçesini bilmiyorum. E, yine çalılık türü oya ağacı dediğimiz e, koyu mor çiçekleri olan Lagerstroemia var. E, beyaz melek borusu çiçeği brugmenseyda ayrıntılı olarak anlatmış ve çizmiş. Ee, ayrıca İngilizce'de Peacock Flower denen Pinia pulcherima da resmedilmiş. Ee, bu da Amerika'nın tropik ve subtropiklerinde bulunan bir çiçekli çalı türü. Ee, bu bitkilerin Türkçesini bilen varsa benimle paylaşırsa da çok mutlu olurum. Ee, Küba tarihçisi ve yazar Emilia Cueto, Kasım 2018 yılında e, el yazmasıyla yaptığı bir sunumda ...yıllardır varlığından şüphe duyulan bu kitabın botanik tarihçisinden nadir bir örnek olduğunu söylüyor. Zira Küba'daki bitkilerin sadece 145 adedinin bilimsel çizimleri yapılmış. Bunlardan 124'ü de bu el yazmasında Nancy N'e ait. Bu kitabın gözden uzak kalmasının nedenlerinden biri de aslında bu amatör botanikçinin çok erken yaşta ölmüş olması olabilir. Ee, ne yazık ki Küba'daki araştırmalarıyla ilgili kimi yazılarını e, New York'taki yayıncılara gönderdikten e, sadece birkaç ay sonra hayata veda etmiş. Sağlığında ancak birkaç yazısının yayınlandığını görebilmiş. E, Nansiyen bu araştırmalarını Danville takma adıyla yayınlamış. İki mektup göndermiş. E, Boston Monthly dergisinde 1826 baharında ee, Küba'dan mektuplar başlığıyla yayımlanmış. Bu mektuplardan birinde en e, ziyaret ettiği e, mağaralarda gördüğü sarkıtları, dikitleri anlatıyor e, Kırsala yaptığı seyahatlerde gördüğü ince, dolu, derin yeşilliği anlatıyor e, Bir mektubunda da mavi pasifloradan yani çarkı felek çiçeğinden bahsetmiş ee, bu muhteşem tür bu adada oldukça yaygın diye başlamış mektubuna. Yaprakları, çiçekleri ve meyveleriyle diğerlerinden ayrılıyor. Ee, yapraklarının derin bir işli var ama üzeri biraz pütürlü gibi oldukça detaylı e, betimlemeler var. Ee, şöyle ilginç bir bilgi de var parantez açarak onu da sizinle paylaşayım hemen. Ee, Nancy En'in e, eşinin kız kardeşi, e, feminizmin annesi olarak bilinen Mary Bollstonecraft 1792 tarihli kadın haklarının gerekçelendirilmesi kitabında yazarı bu dünyada asıl ihtiyaç duyduğumuz şey sadaka değil adalettir sözünün de sahibi. Kadınların erkek egemen düzen tarafından bilerek eğitimden uzak tutulduğunu ve engellendiğini söyleyerek bağımsızlık için kadının eğitimini vurgulamış bir portre. Şurada şöyle yazmış. Kadın eğitiminin özü en iyilerini duygusal ve kararsız, diğerlerini ise içi boş ve değersiz yapma yöneliktir. Eğitime daha övgüye değer bir amaç yüklenirse kadınların doğaya ve manta yaklaşmaları sağlanabilecek ve böylece onlar daha erdemli ve daha işe yarar hale gelerek saygını kazanacaktır. Mary doğumda yaşanan komplikasyonlar nedeniyle 38 yaşında hayata veda etmiş ve kızı da yani enin yeğeni ee, yine bildiğimiz bir isim. İleride e, Frankenstein kitabını yazacak olan Mary Shelley. E, Nancy yani sadece dua tarihçisi değil, Mary gibi o da e, kadın haklarını iyileştirmesi için mücadele eden bir isim. E, aynı takma adını kullanarak e, botanikle ilgili mektuplarından bir yıl önce kadınların doğal hakları makalesinde yazmış. E, Amerikan eğitim sisteminde iyileştirme yapılması çağrısını yaparak e, genç kızların... Edebiyat ve bilimleri incelemeleri için daha fazla fırsat yaratılması gerektiğini vurgulamış ee, bir e, makaleden okuduğum kadarıyla şöyle diyor. Kadınlar artık tarihle, coğrafyayla, doğa tarihle ya da görüşlerini genişletme, anlayışlarını güçlendirme, zevklerini geliştirme ya da kalbini değiştirme eğilimiyle tanışmaktan korkmuyor ya da utanmıyorlar. Evet bir müzik arası verelim sevgili dinleyiciler. Yansuk Kahitse yönetimdeki Tiflis Senfoni Orkası'ndan, Çaykovski'nin 6. senfonisinden, Remajör Opus 74 Allegro con Grazia bölümü dinliyoruz. İkinci bölümde kitabın bulmuş sürecini anlatacağım. Merhabalar tekrar 94.9 açık radyasınız. Küba florasını anlatan ve 190 yıl sonra yeniden bulunan el yazmasından konuşuyorduk. E, National Geographic dergisinden Zorn e, 22 Nisan'da konuyla ilgili yazı yazmış. E, kitabın bulunmasıyla ilgili süreci o yazıdan alıntılayarak anlatıyorum size. E, Kübalı botanikçi Miguel enin e, e bu incelikli kitabını Küba botanik edebiyatın mücevheri diye tarif etmiş. Ve son zamanlarda bu alanda yapılmış en büyük keşifler arasında olduğunu söylemiş. E, William Jackson'daki Brain Chemistry e, laboratuvarının yöneticisi, etnobotanikçi Paul Cox'da Ann Wollstonecraft'ın kitabının büyük önem taşıdığını düşünüyorum demiş. E, çizim ve uzun yorumlarıyla e, profillerini çıkardığı bitkiler genel olarak yargın türler olmasına rağmen Yerel kullanım biçimlerine dair eklediği ayrıntılı notlar, bitkilerin daha önceden bilmediğimiz olası faydalarını anlamamız adına yeni bir boyut katıyor. Yeni ilaçların geliştirilmesi konusunda araştırmaların ilham araştırmacıların ilham olabileceği bir kaynak olarak bugüne de ışık tutabilir demiş. Örneğin kitapta en sor sop denen bir meyve ağacından bahsediyor. Resmi yanında uzunca bir açıklaması var. Tropik meyve ağacının köklerinin balık zehirlenmelerine karşı panzehir olarak kullanıldığını, halk yer aldığını, yapraklarının parazitleri gidermede ya da sarı hastalığını iyileştirmek için kullanıldığını yazmış. Ayrıca Sorsop sözcüğünün adının yerli sakinlerinin ağaç anlamına gelen Surse sözcüğüne fonetik olarak benzediğini e, yazmış. İnsanı bayacak kadar tatlı bir meyve için e, İngilizce'de ekşi anlamına geldiği için paradoksal bir isim olduğunu söylemiş. E, bunun gibi birçok ayrıntı ve değerli bilgi var kitapta. E, kitabın bulunma süreci ise şöyle e, kendini e, Küba'ya dair her şeyi biriktiren bir koleksiyoncu olarak tanımlayan Emilio Cueto'nun e, on yıllarca süren inadı e, sayesinde oluyor. Bu olmasa da herhalde bu eser büyük bir olasılıkla karanlıkta kalmaya devam edecekti. Koleksiyoncu titizliğiyle bazı söylentilerin izini sürmüş Koveto. Parça parça hikayeleri bir araya getirmiş. Örneğin şöyle hikayeler var. 1828 yılında e, Küba'da Küba'dan sürgün edilen insan hakları savunucuları Peder Felix Varela ve Jose Antonio Sacco'nun e, Küba'da Amerikalı bir kadının e, Elman Mansayero Semanal adlı periyodik e, yayınlarına Küba bitkileri çizinden e, bahsetmiş. E, 1828 yılında e, yine New York Farmer dergisinde e, yazan bir yazıya göre e, New York'taki e, Horticultural Society yani bahçecilik topluluğuna onun sekreteri Nathaniel Carter'a Havana'dan bir el yazması ee, ve onunla birlikte tarifler gönderildiğini yazmış. Ee, bundan neredeyse 100 yıl sonra, e, 1912 yılında e, Kübalı bilim insanı ve düşünür Carlos M. Reyes de e, bunu tekrar bahsediyor. Ee, i̇şte bahçecilik e, topluluğuna bir el yazması gittiğinden bahsediyor. Ve bu e, kitabın e, 1705 yılında e, Maria Sibilia, Merian'ın yazdığı e, Metamorfosis, Insectorum, Surinamensioma benzetildiği de yazıyor. Ee, aslında ondan çok daha sonra e, üretilmiş bir kitap. Ee, kitabın izini süren koleksiyoncu Koeto bu karşılaştırma önemli bulmuş. Ve bu kitabın var olduğuna dair inancını da tetiklemiş. Ee, i̇nsanlar abartabiliyor bazen ama bunda bir gerçeklik payı olmalı diye düşünmüş. Ve böylece araştırmaya başlamış. Treyas'ın izini takip ederek e, hatta kitap ortaya çıkmamışken e, 2002 yılında History Miami Müzesi'nde yer alacak bir sergi için e, Küba Florası ve Faunus'u üzerine yaptığı bibliografının katolunda da e, Wollstonecraft'ın işinden bahsetmiş. E, bu söylentilerle ilgili Cornell Üniversitesi'nin e, nadir eserler ve el yazmaları koleksiyonların yöneticisi en sağ ayarı da şöyle diyor, yani bilim çevrelerinde o zaman bundan bahsediliyordu ama bilimsel kayıtlarda parça parça bilgiler vardı diyor. Ben diyor hiç bu el yazmasını görmedim ancak var olduğunu e, ve önemli olduğunu duymuştum. Net olarak ortaya konmasa da bazen sözlü tarihinin büyüsüne kendinizi kaptırabiliyorsunuz demiş. Aslında el yazmasının kayıp olmasının tuhaf bir gerekçesi var. E, yazarın uzun ve hecelemesi zor olan soyadı. Her seferinde başka bir isimle yazım hatalara doküment edilmiş. Kingsbury soyadı da kullanılmış. O yüzden farklı kayıtlarda farklı istene yer aldığı için bunları bir yere getirmek zor olmuş. Ama bir mesajında Anne bir kitap karşısına çıkınca yöneticilerini şöyle bir mesaj da göndermiş. Evet. Bir kitapla ilgili, bir el yazmasıyla ilgili Küba Floresi'nin örneklerini içeren bilinen en eski botanik belgelerden biri gibi görünüyor diye yazmış. Ee, ayrıca göreceli olarak bilinmeyen e, fakat iyi eğitimli olduğu anlaşılan bu işe kendine adamış bir kadın. Amatör botanikçi tarafından yapılmış olması da çok enteresan diye yazmış. Ve e, kitapta kullanan teknikle ilgili şunları söylüyor. E, bir... Boya ağacı çiçeği çizimden yola çıkarak bunun görselini de paylaşacağım sizinle. Bu levhada e, sadece çiçekleri renklendirmiş yaprakları ise sadece kurşun kalemli ana hatlarıyla belirlemiş. E, yani tabii eksik çizmek botanik çizimlerinde alışılmadık durum. Şöyle açıklıyor bunu. Bu tekniği bitkinin çiçek açma mesmine ilgili olduğunu sadece gördüğü şeyin temsil etmek için e, böyle yaptığını düşünüyorum diyor Saver. Belki de e, yapraklar tamamen büyümüş olmadan büyümeden yaprakların açıldığında nasıl göreceğini, görüneceğini göstermek için e, kurşun kalem kullanıyordu e, bu çizimin gerçek gözüne dayanmadığını belirtmek istiyordu diye söylüyor evet e, Anna Saver kimin olduğunu kestiremediği bir el ile karşılaşmışken diğer taraftan da Koyeto e, kitabı bulmak için yüzlerce çevrimiçi kütüphane katalonda izini sürmüş daha ki Mart 2018'inde durum iyice anlaşılımcaya kadar e, el yazmasının giriş sayfasında biraz belirsiz olan e, el yazısındaki gibi "Boston Croft olarak yazılmış, e, yazısını görmüş. Ve e, Kueto aslında bu anlamda bunu gördüğünde ne aradığını, e, ne bulduğunda da farkındaymış. Ve demiş ki işte bu yani herkesin aradığı kitap... E, bir arşimet anı yaşıyor tabi ki bir dizi tersiz yazım hatası nedeniyle kataloglara giremediği için karanlıkta kalmış bir el yazması vardır karşısında tabii bu e, keşif andan sonra asıl kitabı bulamış e, kütüphanenin kataloğu ona nerede olduğunu göstermiyormuş çünkü işte o zaman e, Küba sergileri için birlikte çalıştığı e, Florida Üniversitesi'nden e, Judith Russell'ı çağırmış e, ve ondan da 1923 yılında Cornell Üniversitesi'nden bir öğretim üyesinin kitabı yazarın akrabasından aldığını öğrenmiş. Tabii daha sonra birlikte bu ciltleri görmek için büyük bir heyecanla İtakaya, yani New York'a gitmişler, Cornell Üniversitesi'ne gitmişler. Russell şöyle diyor, yine makale göre söylüyorum, ikimizde de beklentilerimizi düşünmeye çalıştık diyor. Oraya vardığımızda... E, açıklayıcı yazı sayfaları dolu botanik çizimlerin aslında ona ait olduğunu öğrendik. her biri mükemmeldi diye söylüyor. Evet, e, şimdi bu makale, bu kitap e, dijital hale getirilmiş durumda. Ve herkesin de çevrimci olarak deneyimlemesi için hazır. E, bu e, disiplinler tarafından unutulmuş yeni bir Amerikan bilim insanı, ve sanatçısını ortaya çıkardık diyor Kueto. Eğer daha uzun yaşamış olsaydı e, botanik resimde de söz sahibi olurdu diye anlatıyor. Şimdi Olston e, Crafty'in nesillere tanıtmak için çalışıyor. Yerel e, gazete arşivlerinde e, onunla ilgili haberleri ve hatta mezar yerini araştırmak için e, ikinci vatanı olan Matanzas'a gitmiş olacaktır. E, sağlık sorunları nedeniyle adaya akın eden e, ABD vatandaşlar arasında olduğunu e, tahmin ediyor. E, Nancy kitabını e, Washington DC'de e, National Museum of Women in Arts'ta sergilemeyi de hedefliyor. Ve e, bu kaybedilen çalışmanın nasıl ortaya çıktığını anlatan bir ön sözle birlikte nihayet bir kitap olarak da yayınlamayı hedefliyor. Evet sevgili dinleyiciler bugün 190 yıl sonra ortaya çıkan sömürge dönemi Küba floresine ait en değerli belgelerden biri olarak kabul eden bir el yazması kitaptan konuştuk. Ve onun keşif sürecini size aktarmaya çalıştım. Botanitopya'daki yolculuğumuz bu haftalık sona ermiş bulunuyor. Sosyal medya hesaplarımı tekrar hatırlatayım size. botanitopya.gime.com elektronik posta adresi. Botanitopia adlı Twitter ve Instagram hesaplarından da bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve dua kalın. Botanitopia Sesli Doğa Tarihimizesi Bitkiler Aleminin Tuhaft ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Mesutan, Benan Kapıcı.